Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'u Teala'yadır Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Uhud savaşı başlamak üzereydi. İki ordu, Uhud'un düzlüğünde karşı karşıya gelmişti. İslam ordusu, sırtını Uhud dağına vermişti. Peygamber Efendimiz, İslam sancağını Musab bin Umeyr'e veriyordu. İslam'ın bilge insanı Umeyr, Aynı zamanda İslam'ın sancaktarıydı Peygamber Efendimizin elinde bir kılıç vardı Elindeki kılıcı kaldırarak Bu kılıcın hakkını kim verecek buyurdu Uzanan eller ben ya Resulallah diyordu Peygamber Efendimiz tekrar Bu kılıcın hakkını kim verecek buyuruyorlardı Hz. Bu udacağına fırlıyordu Hakkı karşılığı ben alırım ya Resulallah Hakkı nedir diyordu Allah'ın Resulü onu asla Müslümanlara karşı kullanmaman, o elindeyken düşman önünden kaçmaman, kırılana veya erilene kadar cihada devam etmendir buyuruyordu. Peygamber Efendimiz kılıcı Hazreti Ebu Ducane'ye veriyordu. Kılıcı alan Ebu Ducane kırmızı renkli ve elli şeridini çıkartıyor, alnına gelecek şekilde başına bağlıyordu. Resulullah'ın kılıcı elinde olarak, Çalımlı çalımlı bir yürüyüşle saflar arasında yürüyordu. Bu yürüyüşte kullardan korku yoktu. Bu yürüyüşte Allah yolunda yiğitçe ölüme gidiş vardı. Bu yürüyüşte kullara kul olanlara Allah'a kul olmanın heybetini gösterme vardı. Bu yürüyüşte kul Rabbi ile olduktan sonra bütün dünya karşısına gelse zerrece korku duymazdı. Hak bellediği yolda heybetle, Onurla yürümek vardı Peygamber Efendimiz Ebu Ducane'nin yürüyüşünü izliyordu Bu yürüyüş üzerine Bu yürüyüş Allah'ın gazabını çeken bir yürüyüştür Ancak böyle bir yerde değil buyuruyordu Ortam savaş ortamıydı Tevhid ve şirk ordusu karşı karşıyaydı Birbirlerine halleriyle mesajlar veriyorlardı Ebu Ducane müşriklere korku salmak istiyordu Korkusuz bir dağ gibi hal sergiliyordu Müminlerin korkusuz olduğunu vurgulayan bir hal sergiliyordu Öyle bir halle yürüyordu Burada böyle bir yürüyüş küffar ordusuna tam bir meydan okuyuştu Ebu Ducane Allah için tam yerinde heybeti kuşanıyordu Celalleniyordu, celal isminin tecellisine mahkes oluyordu Ebu Duşane bu yürüyüşe paralel olarak bir de şiir söylüyordu Hem heybet heybet yürüyor hem de şiir söylüyordu Bil ki ben sevgili dostumun ahit aldığı kimseyim Dağ eteğinde yer tuttuk, durduk hurmalıklar yanında Hiçbir zaman bulunmam geri saflarda gözden uzakta Durmam, vururum düşmana Allah'ın kılıcıyla, Resul kılıcıyla Ebu Ducane nasıl da vuruyordu. Kılıcın hakkını tam veriyordu. Hazreti Zübeyir bir avvam radiyallahu anh, Peygamber Efendimizin halası Safiye'nin oğluydu. Çok sesur ve yaman bir savaşçıydı. Hazreti Zübeyir öyle diyordu. O gün Resulullah'ın kılıcını bana vereceğini ümit ediyordum. Almak için de çok istekliydim. Kılıcı bana vermeyip Ebu Ducane'ye verince, Gönlümde kırıklık hissettim. Kendi kendime ben halası Safiye'nin oğluyum, Kureşliyim. Ebu Ducane'den önce ayağa kalkarak kılıcı ben istedim. Ancak Resulullah kılıcı bana vermeyip ona verdi. Vallahi onun ne yapacağına bakacağım dedim ve onu takip etmeye başladım. Hz. Zübeyir radıyallahu an daha sonra onun nasıl başına kırmızı şerit bağladığını, bunun ölümüne anlamına geldiğini, Şiirlerini önüne kim çıkarsa Onu nasıl yere serdiğini anlatır Ve şöyle devam eder Müşriklerden biri vardı İyi dövüşüyor Özellikle yaralı gördüğü müminlere saldırıp öldürüyordu Ebu Ducane ile birbirlerine yaklaşıyorlardı İkisini karşı karşıya getirmesi için Allah'a dua ettim Çok geçmeden de karşılaştılar Müşrik olan hamle yaparak kılıcını savurdu Ebu Ducane bu saldırıyı kalkanıyla karşıladı Ve çelerek hasmının kılıcını boşa çıkardı Sonra da Ebu Ducan'a müthiş bir darbe indirdi Müşrik kütük gibi yerde yuvarlandı Ve bir daha kalkamadı Bütün bunları görünce kendi kendime Allah Resulü çok daha iyi biliyor dedim Ebu Ducan'a radıyallahu anh Kılıcın hakkını sormuştu. O kararlıydı ve söz veriyordu. Kılıcın hakkını verecekti. Arapların geleneğinde savaşa başlamanın bir usulü vardı. Önce bire bir çarpışmalar olurdu. Bir yiğit çıkar, karşı ordudan bir savaşçı isterdi. Bir hudri meydan derdi. Mekke müşrik ordusundan gürbüz bir adam öne çıkıyordu. Bu müşrik ordunun sancaktarı olan Ebu Talha'ydı. Ebu Talha ilk ordunun ortası noktasına heybetli heybetli geliyor ve Müslümanlardan bir yiğit bir savaş istiyordu. İslam ordusundan bir nefer ileri çıkıyordu. Müşrik Ebu Talha'ya doğru ilerliyordu. Bu gelen Haydar-ı Kerrardı. Bu gelen Şah-ı Merdan'dı. Bu gelen Zülfikarın sahibiydi. Bu gelen yiğitler yiğidi, Hazreti Alefendimiz Kerramallah'i ve Çeydi. Hazreti Ali Efendimiz Ebu Talha kılıçlarını sıyırdılar ve ölümüne birbirlerine girdiler. Hazreti Ali Efendimiz keskin bir kılıç darbesiyle Ebu Talha'yı cansız yere deviriyordu. Müslümanlar tekbir getiriyor, müşrikler ise derin bir hüzüne gömülüyordu. Kureyş'in sancağını bir başkası aldı ve meydana yürüdü. Onun da çıkmasıyla öldürülmesi saniyeler içerisinde olmuştu. Bu durum peş peşe Yedi kez gerçekleşiyordu Ve yedi müşriğin Cansız bedenleri yerde yatıyordu Hodur meydan diyen Bu müşriklerin karşısına Hazreti el efendimiz Hazreti Hamza efendimiz Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas efendimiz Ve Hazreti Asım bin Sabıt gibi Yiğitler çıkmış Ve müşrikleri devirmişlerdi Müminler sürekli tekbir getiriyor Uhud dağı Müminlerin tekbirleriyle yankılanıyordu Müşrikler ise Tam bir acı içindeydiler Yenilgi üstüne yenilgi alıyorlardı Tam bir şok yaşıyorlardı Artık ölüm korkusu müşrikleri sarmıştı Ortada duran sancağı almaya gelen de yoktu Acizliğin, zavallılığın içine düşmüşlerdi Müşriklerin safından Amura isminde bir kadın süratle sancağa doğru yürüyordu Bu durum müşriklerin kanına dokunuyor ve bir köleyi ileri doğru itiyorlardı Köle sancağı kapıyor ve saflar arasına dönüyordu. Büyük şair, Müslüman şair Hasan bin Sabit bir şiirinde bu hali dile getiriyordu. Haris'in kızı orada olmasaydı siz köleler gibi çarşıda satılığa çıkarılırdınız diyordu. Mekke müşrik ordusunun saflarında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdurrahman bin Ebu Bekir de vardı. Abdurrahman gidişatın yönünü değiştirmek için ileri atılıyordu. Ebu Bekir Efendimiz hemen yerinden fırlıyor, aynen Bedir'deki hal tekrar yaşanıyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'in bileğinden tutuyor, sen bize lazımsın, kılıcını kınına sok buyuruyordu. Uhud düzlüğünde iki ordu karşı karşıyaydı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına hitap ediyor, onlara konuşma yapıyordu. Ey insanlar! Allah'ın, kitabında tavsiye ettiklerini size tavsiye ediyorum. Allah'a itaat edin ve yasaklarından sakının. Bugün siz mükafat ve ahirete hazırlık yapma durumundasınız. Çünkü düşmanla cihatın yükü çok ağırdır. Buna sabredenler de çok azdır. Allahu Teala'nın doğru yolda sabit kıldıkları müstesnadır. Allah kendisine itaat edenlerle beraberdir. Şeytan ise Allah'a isyan edenlerle beraberdir. Amellerinizi cihat üzerinde sabretmekle açınız. Allah'ın size vaat ettiklerini bu yolla isteyiniz. Size emrettiklerime sıkıca sarılın. Çünkü ben sizin doğru yolda olmanızı çok istiyorum. İhtilafa düşmek, tartışmak ve işleri geciktirmek acizliktendir. Zaaf ise Allah'ın sevmediği işlerdendir. Zafla birlikte yardım ve zafer verilmez buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz İslam ordusunun dikkatini çekiyordu. Önce işin çetinliğini, yükün çok ağır olduğunu bildiriyordu. Düşmanla cihat etmenin yükü çok ağırdır. Buna da sabredenler çok azdır. Allahu Teala ancak sabredenlerle beraberdir buyuruyordu. Savaşın çetin ortamında, can pazarı kurulduğunda. Dirayetle savaşmak Dirayetle ayakta durmak çok zordu Önce bunun yeterince farkında olmak vardı resul Ekrem bu çetin durumu hatırlatıyor Kendilerini ona göre hazırlamalarını istiyordu Ama konuşmasının ilk cümlesinde Allah'a itaat edin buyuruyordu Sonra da savaşın yükünün çok ağır olduğunu beyan ediyorlardı Çok önemli bir konuda Müminleri sakındırıyordu Bu son derece önemli konu İhtilafa düşmemeleri gerektiğiydi İhtilafa düşmek Tartışmalara teşne olmak Ve işleri geciktirmek Müminler için derin bir zaaf oluştururdu Onların gücünü kırardı Onların gönül bütünlüğünü sarsardı Gönüllerin topluca vurmasına engel olurdu Güçleri kuvvetleri Büyük ölçüde zayıflardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın zafı sevmediğini öğretiyordu. Naslar belliydi. Yol belliydi. Kula düşen iştenlikle iman etmekti. Allah'ın dinini yaşamanın huzuruna, lezzetine varmaktı. Tüm komplekslerden arınmaktı. Tabii bir insan olmaktı. Doğal bir mümin olmaktı. Tartışmaya yönelmeye ihtiyaç duymazdı. Olsa olsa o müştehitlerin Gündeme aldıkları konulardan olurdu. İhtilaf etmek yerine muhabbet etmek vardı. Tartışmak yerine kardeşliği tahkim etmek vardı. Gevşeklik, ihmalkarlık yerine programlı, disiplipli olmak vardı. Ciddiyet içerisinde çalışmak vardı. Kula düşeni kulun yapması vardı. Böylece her mümin ümmete bir katkı sunacaktı. Ümmete bir hayrı dokunacaktı, bereketli, Hayırlı asil bir Müslüman olacaktı. Kenetlenmiş yapılar misal olacaklardı. Müminlere karşı derin bir muhabbet ve merhamet içre olacaklardı. Kafirlere karşı onurlu olacaklardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.